Su Akın'a hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Noran Yüce Geçtiğimiz perşembe yani 12 Mayıs'ta Kurbağalıdere Dere ıslah çalışmaları sırasında 23 yaşındaki Şule İdildere parkta dolaştığı Sırada iş kamyonunun oradaki Islah çalışmalarının da çalışan iş kamyonun altında kalarak maalesef Hayatını kaybetti ee, ...öyle lanetli bir gün ki... ...aynı gün içinde metan gazından... E, ...etkilenip zehirlenen işçiler oldu... ...ve hatta onları kurtarmaya gelen... ...itfaiye görevleri bile zehirlendi. Kurbağalı dere sorun olmaya devam ediyor. Evet, yıllardan beri halledilmedi... ...ve son iki yılda ise... ...ayyuka çıkmış sorunları... ...yaşar durumdayız. Yani bir Aynen. türlü gündemimizden düşmeyen... 3 milyonluk e, ilçenin... E, ...merkezinde yer alan... E, ...ve yani... Çok sayıda ülkeden bile e, daha fazla bir nüfusu olan İstanbul gibi bir metropolde çözülmemiş, kangren Hı. haline gelmiş bir sorundan bahsediyoruz. Hı. Ve her seferinde e, işin boyutu daha da artıyor. Şu anda Kurbağalı Derin'de işte e, geçtiğimiz senelere oranla e, kötü kokular duymuyor olabiliriz. Ben uzun zamandan beri geçmedim. Belki de öyledir Yok, ama, ama yani. yaz aylarında Hı. aynı sorunu kötü koku sorununu da e, hissedeceğiz evet. e, çünkü tamamlanmamış bir çalışma ıslah e, çalışması tırnak içinde evet. evet. şimdi evet. bu konuyu tekrar gündeme alacağız çünkü e, Akgün'ün de açılışta ifade ettiği gibi e, çok tatsız iki olayla yani canımızı acıtan iki olayla Hı -hı. tekrar gündeme geldi ve buna karşı da yeniden e, tepkiler e, gündeme geldi. Bu tepkilerden bir tanesi de işte Kadıköy Kent Dayanışması tarafından yapılan bir e, basın açıklamasıydı. E, Kadıköy Kent Dayanışması aktivistlerinden e, Üzeyir Uludağ ile bugün e, Kurbağalı Dere'yi konuşacağız. Evet, Üzeyir Bey merhabalar, hoş geldiniz Merhaba programımıza. Olsun. Hoş evet. Şimdi Kurbağalı Dere gerçekten işte ikimizin de yaptığı gibi açılışta söylediği gibi aslında evet. çok daha fazla sorunu içerisinde barındıran Aha. zaman zaman ölümlere neden olan artık o noktada kirliliğin yaşandığı bir yer oldu. Evet. Bir dere haline geldi. Artık maalesef su yaşam değil, ölüm saçar hale geldi. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı, basın açıklaması. İsterseniz hani oradan başlayalım. Gündeme getirdiğiniz sorunlar nelerdi? Kurbağalı dere'nin hali nedir? Oradan başlayarak Peki, sohbetimizi oradan devam edelim. Öncelikle siz girişte de söylediniz. Hani koku devam ediyor mu ya yazlarım oluyor sadece diye? E, koku yaz-kış devam ediyor. Hmm. Yani kurbağalı dere geçmişine baktığımızda hani. Sürekli böyle kokularıyla falan e, gündeme e, geliyor. Fakat son 3 yıldır orada başka bir e, şey yapılıyor. E, o da şu, e, kurbağalı dere ıslah e, projesi dediğimiz e, proje iki aşamadan oluşuyor. Veya iki, daha doğrusu iki tane amacı var. Hmm. Birincisi bu e, yağmur suları, pik zamanda yağan yağmurlardan sel oluşmaması için dere yatanın genişletme iyi amaç diyorlar birinci evet. amacı bu ikinci amacı da e, doğrudan e, kentsel e, dönüşüm projeleri ilgili bir e, amaç o da e, fikir sebebiyle e, özellikle e, yeni e, kentsel dönüşüm sonucu yeni gelecek 200 bin nüfusun atık sularını e, atık sularını e, modadaki e, ön arıtma diye adlandırılan ama ön arıtmada olmayan e, tesire e, getirebilmek için yeni hatlar döşeme işi. Yani evet. iki tane amacı var bunun. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi, senedir, bunu he. yaparken de e, bu İBB ve İBB'nin müteahhiti ama bizim açımızdan e, baktığımızda e, bu projenin sorumlusu İBB'dir. Yani müteahhiti e, onun denetlenmeseydi tümü de onun e, sorumluluğu altındadır. 3 senedir işte 3 sene önce bu işe başladılar. Fakat işe başlarken e, bir kere teknik hataları vardı. Evet. Yani e, dere yatağının ile ilgili hatalar yaptılar. iki bu atık suların taşınabilmesi için e, belirlenen güzergahlar hatalıydı. Hı hı. Yani biz bunları sürekli e, Kadıköy Kent Tanışması e, olarak e, meslek odalarıyla ortak çalışmalar yapıp e, raporlar hazırlayarak bu yanlışlıklarını kendilerine ilettik, söyledik. Şimdi e, öncelikle şeye gelelim, e, bu e, yeni atık su hattı gençler e, dönüşüme cevap verilmek için e, hazırlanan yeni atık su hattını döşemeden önce Hı -hı. bu e, İBB mevcut e, pis su hatları vardı. Yani o mevcut pis su hatlarına işte normal binaların hani lağusları diyeyim ben böyle Hı -hı. açıkçası Tabii. olması açısından bu hatlara bağlıydı. Bunlar da işte Yolç e, bitimindeki bir ana kolektöre bağlanıyordu. Buradan moda ön arıtma gidiyordu. Şimdi bu belediye e, bu işe başlamadan önce tuttu bu e, eski hattı tümüyle kırdı. Dağın sularını doğrudan dereye vermeye başladı. Evet. Bunun altına çizelim dedi. Üzeyir Bey. Çünkü bunun altını çizelim diyorum. Değil yani mi? bu çok büyük bir maddi hata ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın kendinden hı. önceki dönemlere ilişkin e, bir eleştirisi var. Bütün hı hı. E, konuşmalarında da var. buna e, hı hı. özellikle dikkat çekiyor. Evet. E, derelerin işte e, atık e, Atık suların taşınmasında bir araç haline getirildi. Buna da işte Serzen işte bulunuyor. Evet, Serzen işte evet. bulunuyor. Oysa evet. Fikirtepe'de yapılandı tam bu aslında. Yani evet, evet. daha önceki evet, dönemde eee şey yetide maalesef. O bunu alene yapıyorlar. Ve 3 senedir e, e, bu e, evsel atık sular yani lahım suların doğrudan dereye veriliyor. Buradan da kurbal evet. derece aracılığıyla denize işte bir hem e, Marmara'yı kirletiyor, Marmara'daki doğal yapıyı tümüyle yok ediyor, bozuyor hem de bu çevrede yaşayan e, insanları yani rahatsız, koku olarak rahatsız etmenin ötesinde aynı zamanda bazı hastalıkların e, yayılmasına da neden oluyor. Yani göz göre göre biraz önce siz de söylediğiniz gibi e, Türkiye'nin en önemli metropol kendilerinden birisi olan e, İstanbul ve İstanbul'un merkezi Kadıköy'de bu e, uygulama 3 yıldır devam ediyor. Biz buna karşı mücadele veriyoruz. İşte. Bu belediyenin bu tür uygulamaları işte sonucu, yani burayı teknik ve bilimsel yöntemlerle mühendislik kurallarına uygun olarak yapmaması sonucu hem Marmara Denizi kirleniyor, Kadıköy halkı zehirleniyor ve en sonda işte siz başta da söylediğiniz gibi iş güvenliği önlemleri de almadığı için evet. insanların ölmesine neden oluyor ve can kaybediyoruz biz buralarda, burada. Evet. Hem peş peşe işte 3 tane insan öldü, bir özür dilerim 3 tane insan hmm. işçi, iş güvenliği önlemleri alınmadığı için yaralandı. Bir tane de genç arkadaşımız evet. yine iş güvenliği önlemleri alınmadığı için yaşamını yitirdi. Yani evet. şimdi bu özellikle Şule İdil ile ilgili... Ee, onun e, Yaşamını yitirmesiyle ilgili hı hı. Belediyenin doğrudan Ve çok ciddi şekilde bir sorumluluğu var evet. Çünkü bu şuley İdil Gece saat 11.30'da Kamuya açık park alanında En doğal hakkı olan Yürüme dinleme veya işte Yürüme sporu veya Koşuyor her neyse bir aktivite için Oraya gidiyor ancak e, insanların işte Aktivite yapması için ayrılan Kamusal olan parkta ee, bu e, hafriyat kamyonu, çamur toplayan hmm. hafriyat kamy kamyonun altında eziliyor. Evet. Yani şimdi niye çamur topluyorlar? Ne yapıyor bu adamlar? Yani e, bu derenin yatağında biriken e, zehirli çamurlar öyle bir hale geldi ki böyle kaynıyor resmen. Hmm. E, bataklık gibi yakından görseniz böyle e, simsiyah, fokur kaynıyor. fokur. Aha. Gazlar çıkartıyor. Şimdi bu adamlar yaklaşık bir buçuk aydır da Buraya e, gemiler getirdiler, tankerler getirdiler. Yani o şey, e, çamur taşıcı e, tankerler getirdiler. Şimdi iş makineleri var, iş makineleri çalışıyor. E, gündüz, e, bütün gün boyunca bu iş makineleri, çamurları alıp tankerlere yüklüyorlar. Geceleri de e, çamur kamyonları bu parka giriyor. O e, tankerlere biriken çamurları, kamyonları yükleyip Gidip açıkta bir yere atıyorlar evet. yani Nereden baksanız Hepsi de Yasalara aykırı, yönetmeliklere aykırı Müellis kurallarına uymuyor iş sağlığı, iş güvenliği kurallarına uymuyor Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un merkezinde İstanbul'un göbeğinde Açıkça suç işliyor evet. Ve insanların önüne neden oluyor Böyle bir durumla karşı karşıyayız evet. Burada Evet, e, yani genç arkadaşımızın ölümünden dolayı, Şule'nin ölümünden dolayı ailesine, başsağlığına, yakınlarına, evet. dostlarına sabırlar diliyoruz. Tabii. E, bu anlattığınız mesele aslında geçen sene de vuku bulmuştu. Üzeyir'de. Evet, aynen. Evet. Ee, çok ciddi tartışma e, ve tepkilere evet. yol açmıştı çünkü evet. bu e, toplanan atıklar yani derinin yatağındaki biriken çamur işte e, pislikler evet. e, adalar açıklarına bırakılmaya evet. e, evet. istenmişti evet. E, tespit edilince çünkü Marmara bir iç deniz evet. e, analizleri yapılmamış e, bunca atın Marmara denizine bırakılması demek çok daha geniş bir ...bölgeye sorunu taşımak anlamına Tabii, geliyor. Evet, e, evet, bu tespit edilince... Evet. ...Tuzla tarafına doğru götürülmüştü. Evet, tekrar evet. orada da tespit edilince... ...ondan sonrasını takip edememiştik. Artık Nereye takip bırakılıyor diye. Değiliz, evet. Evet. Aynı evet. şey... ...yani zaman geçince tekrar... E, ...hayata geçirebileceklerini düşünüyorlar. Maalesef. Hı, unutulur Bakın Geçen sene... E, e, ...Haziran-Temmuz aylarındaydı. O e, dibe biriken... E, ...çamur zehirli çamur daha doğrusu. Kaynamaya başlayınca Zehir. koku Hı -hı. çok daha yoğunlaştı. Yani bununla birlikte sivrisinekler işte e, etrafa yayılan gazlar, insanlar tereddüt ediyor. Bu şikayet, bu yoğun e, şikayetler üzerine, bizim de konuyu gündeme getirmemiz üzerine, bunlar aldı işte gemileri yüklediler. Anlattığımız gibi ben tekrar anlatmayayım. O test edildi. Sonra bunlar kaçtıkları başka bir yere e, açığa döktüler e, çamurları. Ya bunu yaparken de ee, o kadar e, kurallara uymadılar ki yani bakın bir yerde bir arazi buldular oraya döktüler dökülen e, bu çamurların içerisindeki e, sular e, süzülerek e, oradaki doğayı toprağı kirletti e, kalan posası da işte bir, bir süre açıkta kaldı ne, tehlike arz edilecek şekilde açıkta kaldı daha sonra da işte Aradan zaman geçtikten sonra işte hava ile rüzgarla ısımla hmm. falan Taşındı o şeyini ya. kaybetti ama yer altına giden e, sular e, yeraltı kaynaklarını kirletti. Şimdi bu adamlar bu kadar böyle çok e, fütursuzlar. Esasında bunun yolu, yöntemi falan da var. Tamam mı? Yani şimdi tamam derede çamur birikti. İnsanları zehirliyor. Siz önlemleri alamıyorsunuz. Siz o dereyi o projeyi bitiremiyorsunuz. E, bitmediği için uzuyor ve bu kirlemede yoğunlaşıyor. Çamur birikmede yoğunlaşıyor. Bunun bilimsel ve teknik olarak e, e, Bertaraf etmenin yolları yöntemleri falan da var. Yani bunu alırsınız e, e, bu çamuru. İş güvenliği önlemlerini de alırsınız. E, bu ileri arıtma tesislerinde kek sistemi denen bir sistem vardır. Bu çamurlar o oraya alınır. E, suyu e, preste sıkılır. E, çıkan zehirli su o sistem içerisinde e, arıtmaya tabi tutulur. Hı hı. Kalan posada ısıtılarak şey haline getirilir zarar hale getirilir. Hatta enerji bundan e, enerji bile üretilebilir. Falan, evet. tamam ve belediyenin belediyenin elinde böyle tesisler var biliyor musunuz? Evet. Ve bunu yapmıyor. Evet. Ve doğrudan e, halkı, doğayı e, zehirliyor. Ze, doğayı zehirleme, halkın ve doğanın zehirlemesine neden oluyor. Ya yani Bu kadar fütursuz, bu kadar duyarsız, bu kadar hukuksuz. Yani ee, ve inanın e, Bu e, Kadir Topbaş hakkında e, Bizim arkadaşlarımız e, Bireysel olarak hakkında suç duyurusuna Bulundular evet. ve İçişleri Bakanı Bu suç duyurusunu reddetti Kabul etmedi hı hı. Ya, Düşünebiliyor musunuz yani biz Nerede yaşıyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten şimdi Kadir Topbaş zaten o kadar ciddi açıklamalar yapıyor ki geçtiğimiz günlerde bir marinada İstanbul'da bir evet, açıklama evet. yapmış her türlü yani. konuya değinmiş İşte şey ediyor mesela 10 tane marina yapacağız Beykoz evet. İstinye ve Tarabya koyu bunlar ilk hedeflerimiz. Hı -hı. İşte evet. burada ispark yapacağız, genişleteceğiz, e, ucuz hizmet vereceğiz falan diye evet. böyle yok efendim Riva'yı İstanbul'un Bodrum haline getireceğiz diyor. Umarız öyle bir şey olmaz çünkü Bodrum'da her sene seller e, etrafı yerle bir ediyor yani her taraf yer gök beton olmuş evet. falan. Şimdi gerçekten hani bütün bunları yaparken bu projeleri bile siz beceremiyorsunuz. Şimdi ben mesela Taksim'le de ilgili, İstiklal Caddesi'yle de ilgili şeyleri olmuş, açıklamaları. Evet. Diyor ki işte orada da işte çok güzel bir malzeme keşfettik. Onunla kaplayacağız İstiklali boydan boya. Yani evet. siz daha Taksim meydanını bitiremediniz. 2013 yılından beri biz, ben de o civarlarda oturduğum için her evet. gün böyle oradan geçerken gerçekten hani e, sağlığımı tehlikeye atıyorum. Gerçekten evet. Bir de şeyi düşünüyoruz hani böyle engelli vatandaşlarımız falan onlar için zaten mümkün değil yürümek dışarıya çıkmak. Siz daha bunları yapamıyorsunuz. Siz daha e, ne bileyim bir iş kamyonunun arkasına bir işçi koyup da e, arkada birisi var mı yok mu bunu kontrol etmekten evet, acizsiniz. Evet. Koca koca projelerden bahsetmeye gelince e, herkesten daha öncesiniz. Ve bir de diyorlar ki. ...hani e, çevreciler siz neredeydiniz daha önceden falan diye böyle bir takım söylemleri Bence de var. en can alıcı şey de bu. Evet. E, yani son yaptığı Marina e, açılışı sırasında yaptığı konuşmada ki... ...benzer nitelikteki konuşmaları da e, yapmıştı. Kurbağalı Dere üzerinde, özelinde daha doğrusu... E, ...işin sorumluluğunu yıllar yıllar öncesine evet. atmak... Evet. ...ama bunu da hemen şey söylemek lazım... Ee, hmm. Sayın Kadir Topbaş, e, 2000 kaştan itibaren, e, 2004'ten itibaren. itibaren İstanbul evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. 12 sene 12 geçmiş. 12 yani. sene. Hmm. Ee, bir bunu söylemek lazım. İkincisi ise bizden önce neredeydi bu çevreciler meselesi. Ama siz de söylediğiniz Üzeyir Bey, şimdi evet. siz de rapor veriyorsunuz örneğin Kurbağalı Dere ile evet. ilgili. Fikirtepe'deki evet. olan e, işte kentsel, dönüşüm. kentsel evet. dönüşümün yaratacağı etkilere evet. ilişkin evet. raporlar evet. hazırlayıp sunuyorsunuz. Evet. Emin olmak lazım ki 12 yıl öncesinde de ki var zaten böyle yine raporlar evet. verilmişti. Evet. O zaman da dikkate alınmamıştı insanların itirazları. Şimdiki raporlarda veriliyor ve dikkate ah, alınmıyor. Akin senin dinlediği yok. Ama sonuçta olan bizlere oluyor. Evet, yani bakın ben hani lafınızı kesmeyeyim de yani şimdi biliyorsunuz Türk Mimar Meslek Odaları Birliği, Mimar, Mimar, ona bağlı odalar, çevre mühendisleri olsun, inşaat mimarlar, diğer ilgili odalar hepsi İstanbul kentinin problemlerine yönelik olarak raporlar hazırlıyorlar, denetler veriyorlar ve bunların hepsi teknik, bilimsel esaslı çalışmalar bu e, belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi kesinlikle bu raporların hiçbirisinin dikkate almıyor. Evet. Yani bu Marmara ile ilgili biliyorsunuz yapılan çalışmalar. Yani TUMU'nun daha 2000 2000'li yıllarda, 98'li yıllarda hazırlamış olduğu raporlar var. Yani gerçi doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hani ilgilendiriyor mu? bu kenti ilgilendiren bir konu. Ee, Hiçbirisine dikkat almadılar. Yani tamam evet. toplulaşım istiyoruz. Geçsin e, tamam bunda da istiyoruz TUMOP olarak. E, ancak bu adamlar başka bir uygulama içerisine girdiler. O projeyi uygulamadılar veya onerlere dikkat almadılar. Yani bunlar... Ee, böyle bir avuç e, çıkar grubu da demek e, öyle adlandırmak daha doğru gibi geliyor çünkü hı hı. ihaleleri denetimsiz, ihalelerin altyapıları yok, ihaleler yandaşlara veriliyor yani bir yatırımlar yapıyorlar, e, ihale yapıyorlar ama Hangi esaslar uygulanarak yapılmıştır bu ihale? Hiçbir Teknik şey esasları nedir, ne değildir? Yani kamuya açık mı, denetlenebilir mi? Hangi müteahhite verilmiştir? Yeterlilikleri var mıdır bunun? İş takip ediliyor mu? İnanın bunların birisi yok. Ondan sonra işte görüyoruz o kuzey üç şey Kuzey ormanlarındaki yaptıklarını, hı hı. işte üçüncü köprü etrafında yaptıklarını. Yani kenti, doğayı tümüyle davranmalar ediyorlar. Yani insanlık dışı e, bir uygulama e, bu e, insanların yaptıkları ve çok da duyarsızlar, hiç dinlemiyorlar. E, bir tek Hı -hı. E, dikkat aldıkları korktukları ve çekindikleri içinde biliyorsunuz o gezi e, olaylarıydı. Hala Hı -hı. da korkuyorlar. Neydi Hı -hı. peki gezi olayı? Ya doğrudan e, halkın bu kentte yaşayan insanların bu tür baskılara karşı yani gerek yerel baskı gerekse ...iktidarın e, baskına karşı olan doğrudan bir tepkiydi. Bir tek ondan korkuyorlar, hı. korktular. Yani e, ömür türlü yasa e, hiçbir şey tanımıyor bu insanlar. Evet, zaten yani şey yasaları olabilir. da e, aslında hani takip edecek olan yine bizler bizlere kalıyor bütün Tabii, iş. Yani öyle. bizim takip aynen etmemiz öyle. ve haklarımız için mücadele etmemiz şart ve bunu sürekli yapmamız gerekiyor hani. Evet. Yani. Ee, şimdi bir aşama kaydediyoruz ondan sonra tekrar başka şekillerde deniyorlar işte geçen sene olan şeyler şu anda yine yaşanıyor hele bir de Aynen havalar ısınınca yine fokurdamaya başlayacaktır Hı. oralar ayrı ısınmadan yani, yine var Isınmadan da var evet, evet. ile yani, birlikte artması söz konusu evet. çünkü Hı -hı. kurbağalı derenin bir özelliği yani derenin kendine has özelliklerinden kaynaklı problemler de var evet. buna uygun nitelikte deriyi kullanmak gerekiyordu kurbağalı ...akışkanlığı çok olan bir dere değil. Debisi yok, yok. Ee, yok. Deniz seviyesinin altında, altında falan da, gibi. E, bu tür etmenler... ...bu e, derenin... E, ...işte tonlarca atı... Kaldıramayacağının evet. verilerini Hı -hı. oluşturuyor aslında ama evet. tam da işte iki sene öncesinde Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm e, işlemiyle birlikte zaten problemli olan e, dere daha da problemli hale getirmiş evet. durumda. Evet. E, evet. Bu yüzden e, yazın e, buharlaşmadan dolayı daha evet. e, yoğunlaşıyor. yoğunlaşıyor metan gazları daha aktif e, olarak yüzeye Hı -hı. çıkıyor. Bunlardan kaynaklı yoksa evet, e, evet hmm. doğru söylüyorsunuz. Sorun söylediniz. hiçbir şekilde e, çözülmüş olmadığı için devam ediyor evet. yani. Ve 12 yıldan, şey yıldan beri e, uzunluğu 68 kilometre herhalde evet, evet, evet, evet. 12 yıldan beri 68 kilometrelik bir suyun e, sorunlarının çözülememesinin hiçbir bahanesi olamaz. Evet, aynen bir, bu. Yani hiçbir bahanesi yani. olamaz. Evet. Şimdi bakın başka bir şey daha var. Siz de söylediniz o bizim basın toplantı basın metnimizde de var. Bu ıı, derenin yani daha doğrusu bu Kurbal gelen kolların toplam boyu işte 68 kilometre civarında. Yani hı hı. tut eden tutun işte Üsküdar'ın bazı yerlerinden, işte Ataşehir'den, oralardan falan gelen. Ya yani şu anda bu ıı, belediyenin yaptığı çalışmalar Yolçu parkıyla işte E5 arasında yoğunlaşmakta. Buralarda işte genişletme çalışmaları yapıyorlar. İşte yol, işte köprü, küçük tabii köprü, şeyler falan, yol genişletmesi, köprüler falan yapıyorlar. Ama yani burası bittiği zaman örneğin o ana kolektörün işte bize Geçen sene demişlerdi ki işte 2015'in sonunda bitiştik demişlerdi. Sonra işte hep ötörende ötörende en son Mayıs'ta bitecek demişlerdi. Hala bitmedi. E peki bu e, yolcu parkıyla E5 arasındaki tüm bu e, çalışmalar bittiği zaman nereye temizlenecek mi? Hayır. Evet. Neden? E çünkü 68 kilometre bir güzergah var. Burada da aynı şekilde kontrollü kontrolsüz e, evsel atık sular yani nam suları Çevreden gelen toz, toprak ya yani bunların hepsi bu derelere atılıyor. Ve şey, e, kurbal Dere'ye geliyor. Yorç Parkı e, Hı -hı. kısmındaki alana geliyor. E, başka bir şey daha var. Yani Hı -hı. E, sürekli bu derenin etrafında inşaatlar yapılıyor. Evet bu, evet biliyorum. Evet. Yükü sürekli, daha da arttırıyorlar. <gülüyor> bu eski dere yataklarına devasa inşaatlar yapıyorlar biliyor musunuz? Tabii, yani. Evet. Dere yataklarını yapıyorlar. Evet. Yani yasal olmamasına o kadar, o kadar rağmen yapılıyor ki, bunlar. Evet, yani kirlik e, hala e, devam ediyor ama işte e, bu algı yönetimi biliyorsunuz yani son e, yıllarda eee işte gün ışığı ortaya yani bunu sürekli kullanıyorlar kendi yayın organlarıyla işte yazılı sözlü şey yazılı görsel medyalarıyla falan ama e, sanki çok iyi bir şey yapıyormuş gibi de bunun propagandasını yapıyorlar ne yazık ki. Evet evet. evet doğru doğru Bey, şarkı bile Buyurun. veremedik sohbeti. Şarkı arası <gülüyor> veremedik o kadar e, yoğun şeydi yoğun. Eee son Hı. bir dakikamız var. E, onun şarkı vermeden bu hafta programı bitirelim. E, tamam. son bir dakika içerisinde son e, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım lütfen. Tabii, hmm. şöyle e, söyleyeyim bakalım. Yani en son yaşadığımız olayla ilgili şöyle arkadaşımızı kaybettik. 3 evet. tane işçi öldü ama onlar hani kamuoyunda basında metan gazı deniliyor. Ölmedi özür ister. Evet, e, Yaralardı e, izledim. oldu aman diyeyim ölmesinler. Evet, evet. <gülüyor> o işçi arkadaşlar 3 e, metrelik e, hattın içerisine iş güvenli önlemleri almadan oraya evet. koyarak e, boya yaptık cinayeti. diyorlardı. Bu arkadaşlar boyadan zehirlendiler. Evet. Bir başka söyleyeceğim de şimdi bu kurbağaları temizlediler. Tamam öldü öyle olduğunu varsayalım. Yani tüm atık suları ana kolektöre verdiler. Doğrudan ön arıtmaya gitti Modadaki. Fakat orada yapılan da herhangi bir ön arıtma dedikleri de bir yanıltıcı Hı -hı. çünkü. Kaba e, partikülleri t, e, tutuyor bu ön dedikleri e, sistem. Sıvıyı e, aç, bir kilometre açıktan yine denize veriyor. Aynı yani, derin deşarj gibi o, Üzeyir Bey. Deş, e, İsmi evet, güzel aynı ama. Yani, Aluç'te yani, de bu. Aluç'te de yapılan aynı şey zaten. Evet e, bu bölgeye aslında denizi ve insanla denizi kirletmemek ve insanları daha sağlıklı ortamlarda yaşatabilmek için e, biyolojik arıtma tesisleri evet. kurmaları evet. gerekiyor. Evet. Orada Hı. ne yazık ki gündemlerinde bile yok yani. Evet. Şey, onu söylemek istedim. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. efendim. Ben kapatıyorum değil mi telefonu? Evet edin. lütfen. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet e, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı.